ben gezegen ve aramızdakiler. Eko kaygı üzerine çalışmalar. Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin. Herkese merhaba. 95.0 açık radyo stüdyolarındasınız. Ben Elif. Ben gezegen ve aramızdakilerde bu hafta iklim değişikliğini reddetmenin psikolojisini anlamaya çalışacağız. Bu kadar net, açık ve görülür hissedilir, somut sonuçları olan bir durumu neden reddediyoruz? Birçok farklı şeye bağlı olabilir tabii ki iklim değişikliğini reddetmek. Bir kere zaten en başta her zaman dünya düzdürcüler var. Ee, yani baştan reddetmeye meyilli olan belki yeteri kadar eleştirel yaklaşmayanlar. Ama bunun dışında değişikliklerini reddetmek arka planla, bilissel kapasiteyle, yaşla, ideolojiyle, politik dünya görüşüyle, e, ekonomiyle, algılanan riskle, e, komplocu inanışlarla, e, reklam kampanyalarıyla aslında çok yakından ilişkili. Ee, biraz bunları konuşacağız. Neden iklim değişikliğini reddediyoruz? Belki bunu anlayabilirsek e, bu reddetmeyle nasıl baş ederiz? Onu da konuşabiliriz. Ee, bir şey inkar etmenin de aslında farklı çeşitleri var. Yani yine iklim değişikliğini neden reddediyoruz düşünmeden önce e, inkar nedir ne diye dedi düşünmekte fayda var. Stanley Cohen'in inkar halleri isimli bir kitabı var. Orada daha çok soykırım ve vahşetleri neden inkar ettiğimizle ilgili. Ama iklim değişikliği inkarlarına da yoldanabileceğini düşünüyorum. Üç çeşit inkardan bahsediyor Stanley Cohen. Bir tanesi düpedüz inkar etmek. Yani tamamen reddetmek, yalan söylemek. Yani aslında gerçeğin farkında olmak ama tersine ilgatmak. doğrultusunda hareket etmek. ki bu inkar, inkar biçimi iklim değişikliği e, söz konusu olduğunda e, endüstrinin ya yani, yani sektörün özellikle fosil, fosil yakıtlara dayanan sektörün yaptığı inkar ve kampanya biçimleri e, şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Orada yani, çok açık, düpedüz yani, şüphesiz yaşanan içinde bulunduğum ve e, kaçınılmaz yıkıcı sonuçları olan olacağını bildiğini e, heyli bir bilgi var, heyli değişikliği. E, neden bunu e, inkar ediyor bu sektör? Yani çünkü orada bir pazar e, olduğu için. E, yani tabii ki aslında onların inkar etmesi bir yana, onların inkarı e, da toplumsal olarak başka bir şeye sebep oluyor. Şimdi birazdan onu konuşacağız ama şöyle bir bir önce burada kalalım. Ee, iklim değişikliklerini yalanlayan ve daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu savunan e, bir sektör var. Çünkü e, eğer iklim değişikliğini kabul edersek e, bu sektörün faaliyetlerinin tamamen durması gerekecek. Böyle basitçe bu şekilde e, ifade edebiliriz. E, o yüzden de aslında bir şüphe yaratılıyor bu sektör tarafından. iklim değişikliğinin gerçekliğinde de dair. Yani bir şekilde şüphe tacirliği yapılıyor. Ee, bir de bu pazarın aslında diğer tarafı var. Ee, o da yani kabaca yine kabaca greenwashing diyebileceğim yani iklim değişikliğinde ekoloji bir piyasa haline getiren taraf var. Ee, aslında o tarafta pek olumlu etkileniyor. O tarafta biraz inkarlı konuşulabiliyor. Çünkü e, orası da e, Aslı şöyle bir şüphe yürüyor. Bu bir pazar ve aslında burada yapılan şey reklamda ve ekonomiyle ilgili e, o yüzden aslında iklim değişikliği o kadar büyük bir şey değil. İnsanlar bunu pazar haline getirmek için e, iklim değişikliğini abartıyorlar gibi bir algı yaratabiliyor. E, Yasa dışı pazarın böyle bir etkisi var. Şüphe derken yani burada bir şüphe e, oluşturmak derken. Bu kez de ikinci inkar türüne e, geçebiliriz. Çünkü ilki e, doğrudan gerçeği bilerek bunu reddetmesi, e, ikinci inkar türü ise aslında yorumlayarak inkar etmek, e, yorumlayıcı inkar diyebiliriz. E, kişi kendi sistemini rahatlatacak biçimde bilgileri yorumluyor. E, burada da şöyle bir. Şey durumu ortaya çıkıyor. Psikolojik arka planına baktığımızda aslında e, inkar savunma mekanizması üzerinden açıklanabileceğini e, görüyoruz. Çünkü e, e, orada baş edilmesi, güç e, bir bilgi var değişikliği. Yani Korkunç, e, hayatımızın tehlikede olduğunu gösteren ve bütünüyle yaşayış-hayat biçimini değiştirmemiz gerektiğini e, öğütleyen bir, bir şey var orada. E, ona yüzleşmek onu hayata adapte etmek zor. Ee, bu yüzden aslında sistemsel olarak çok da böyle bilinçli bir yerden değil bunu intihar etmeye meylediyor. da böyle bir savunma mekanizması e, çevre giriyor. Çünkü bunun gerçekliğiyle bu korkuyla e, insan yüzleşemiyor. E, bu da bir bir tür paradoks aslında. Çünkü Olay şöyle işliyor, ee, e, iklim değişikliğinin gerçek olmayacağına dahi, olmadığına dair bir pazarda sunuluyorsa e, iki seçenek var. E, birine inanırsanız, yani olumlu olama inanmak bizi rahatlatıyor. Yaşadığımız olumsuz deneyiminde artmasına sebep oluyor. Şimdi son zamanlarda ben... Bir çoğumuzun deneyimlediğini düşündüğüm bir örnek üzerinden e, gitmek istiyorum. E, Marmara, yaklaşan Marmara depremiyle ilgili e, korku yaşıyor aslında ve burada da yine e, uzmanlar ayrılıyorlar. E, kabaca iki veri var diyelim. Bir tanesi yaklaşık 10 yıl içerisinde İzmir'de e, Marmara'da bir deprem. E, olacağıyla ilgili. E, ama başka biri de diyor ki, yine sosyal medyadan onu da görüyorum. Hayır aslında öyle bir deprem olmayacak. Pay e, şöyle şöyleymiş yakın zamanda Marmara depremi beklemiyor. Gibi. Yani aslında birincisinin doğru olduğuna ve e, olacağına ne kadar inansak da ikincisini duyuyor olmak. Yani o şüphenin oluşuyor olması ee, bizi ikincisine inanmaya e, yaklaştırıyor çünkü aslında o rahatlatıyordu yani olmama olmaya da bilir miyiz düşünmek rahatlatıyor e, her ne kadar doğru ya da gerçek olmasa da e, ama bu kez de e, olmayacağını düşündüğümüz için belki tedbir alıyoruz tedbir alırsak olacağını da kabul e, olacağımı da kabul ediyoruz demek yani orada da bir uyumsuzluk ve çelişki yaratıyor. İnsan bu uyumsuzluk ve çelişkiye düşmemek için de, yani ve davranışsal olarak bu çelişkiye düşmemek için de tedbir almıyor, inandığı uyuttu diye. E, ve bu da daha riskli bir duruma düşürüyor. İklim değişikliği içinde durum aynı. E, belki kendini rahatlatmak için inkar ediyor insan ama e, orada inkar ettikçe de aslında durum büyüyor. Ee, peki Yani aslında iklim değişikliğini red, e, kabul etmek çok kolay değil Çünkü iklim değişikliğini kabul etmek potansiyel olarak yok edici bir etki kabul etmek Ve e, bireylerin ve toplulukların yaşamlarında büyük değişiklikler olması gerektiğini kabul etmesi anlamına geliyor e, Bu yüzden de dolayısıyla zor e, yani bilinçli olmayan bir yerden de bu korkuyla ve bu feraketle e, birleşmek zor. E, bir de şöyle bir durum var. Tabii. İkinci söylediğim şey. E, büyük değişiklikleri hayata adapte etmekle ilgili olan şey. E, zaten çok hızlı bir dünyadayız. Her şey fazlasıyla hızlı bir şekilde ilerini ee, ve yeni koşullara adapte olmak aslında böyle bir kapasitemiz var hızlıca bunu adapte olabiliriz ama bunu adapte olabilecek olmanın fikrin kendisi de yoğundu fark gerekiyor ee, bu yüzden uzun vadede bir şeyleri değiştirme fikri de dolayipliyle intihar yol ve bunu da şöyle örneklendirebilirim. eğer bu felaketin bir buçuk saat içinde düzelebileceği bir ee, yani, iklim değişikliği diye bir şey var kapıda bir buçuk saatte herkes bir şey yaparsa düzelecek ee, o zaman bu kıyamet senaryosunda insanların kabul etmesi ve harekete geçmesi daha kolay olur yani bir buçuk saate ne yapılması gerekiyorsa herkes yapardı ve bu kıyamet e, engellenebilirdi ama uzun vadeye yayıldığında süreyen bir şekilde ilerlediğimde ve e, bir kerelik değil, köprü değişiklikler yapmak gerektiğinde e, insan bunu pek de göze e, alamıyor. Ve o aradaki zamansal mesafe de birazcık böyle e, olayın gerçekliğini de gözümüzde düşürüyor. E, uzun vadeli kötü haberleri görmezden e, geliyor. Daha kolay çözülebilir, ama müdahaleyle çözülebilir e, sorunlarla uğraşmaya ne gidiyoruz? E, yani aslında şöyle ki, eğer o an aktif bir orman yangını varsa işte, ya da medyanın gündeminde e, kuraklıkla ilgili bir şey varsa sanki iklim değişikliği gündeme geliyor gibi e, ama o an aktif olarak yaşanan bir felaket yoksa sanki bu bir gerçeklik değil e, Gibi geliyor aslında. O yüzden böyle daha akut sorunlar olduğunda o akıp soruna müdahale e, eden de daha o çerçevede kabul etmeye yatkın bir e, zihnimizde var. Felaketler e, kontrolü altına alındığında sanki tüm ikinci değişikliği da kontrol altına alınmış gibi e, davranmayı süslediyoruz zaten. Stanford Üniversitesi'nde e, bir psikolog e, John Crosnick bu durumu inceliyor. Ve insanların kolay bir çözüm olmadığını anladıklarında e, iklim değişikliğine dikkat etmeyi bıraktıklarını gösteriyor. E, yalnızca önlem alınabilecek e, sorunları, anlık önlemler alınabilecek sorunları ciddi olarak e, değerlendirdiklerini insanları e, söylüyor araştırmasında. E, buna psikolojide uyumsuzluk modeli diyoruz biraz önce konuştuğumuz şeye e, literatürde aslında uyum çekilip modeliyle Yine böyle günlük hayattan bir örnek vermek gerekirse mesela sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyorum, e, Ama sigara içmeye de devam ediyor. Çünkü uzak bir gelecek için bir sorun teşkil ediyor sanki bu. E, yani düşünmek ve yapmak arasındaki o zamansal, zamansal mesafe e, bir uyumsuzluk yaratıyor. Ancak hasta olduktan sonra sigarayı bırakıp yiyorum e, gibi. Bu bir kısmı bir kısmı da yine başta söylediğimiz o modern insanın hızlı hayatında kalıcı olmama hissi. İklim değişikliğini kabul etmek ve bununla ilgili bir şeyler e, yapmak aslında e, bu dünyadaki kalıcılık duygumuzla çok ilgili. Zaten iklim değişikliğini konuşurken çoğunlukla sonraki nesillere e, iyi bir dünya bırakmak üzerinde. Konuşuyoruz. Ee, ama modern insan olarak o zihnimizdeki nesne sürekliliği, dünyanın devamı, kalıcı olma e, halini e, birazcık kaybettik gibi. Daha günlük deneyimler üzerinden e, günü kurtarmak üzerinden işleyen bir sistem e, içindeyiz. E, bu kalıcı olmama hissi de. E, aslında iklim değişikliğini kabul etmemekle ilgili çünkü hayatın devamlılığı hissine sahip e, olduğumuzda, yani büyük anlıklara yatırım yaptığımızda, e, öldükten sonra çalışmaların devam etmesini istediğimizde, e, ailemizin şekilde devam etmesini istediğimizde, çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istediğimizde, e, iklim değişikliğini kabul etmek ve bununla ilgili sürdürülebilir önlemler almak da e, kolaylaşıyor. Belki o yüzden bir öneri de şu olabilir ki bu e, toplum ruh sağlığı çalışmalarında bu kalıcılık hizmini e, arttırmaya, süreklilik hissini arttırmaya yönelik e, çalışmalar. Çünkü aslında e, sadece hizmin değişikliği alanında değil, e, kaybettiğimiz süreklilik e, hizmini bizi derinden varoluşsal olarak da e, etkileyen bir yerde. Ee, ama iklim değişikliğiyle ilgili e, önleyici çalışmalar ruh sağlığı alanında yapılacaksa belki bu kalıcı olmazsa ve e, dahil etmekte fayda olabilir. Evet, peki başka ne yapılabilir? Bunları ee, da konuşup problemi bitirebiliriz. Ee, bütünüyle değişiklik yapmak. Zor geldiği için kar mekanizması devreye giriyor diye konuşmuştuk ya. Ee, bunu neredeyse her program üzerinde duruyoruz bu konunun. Bitim değişikliğine karşı mücadele yöntemlerinin e, çoklu belirsizliği. E, evet, her yerde farklı bir şey söylenmesi. Evet. Bir spektrum üzerinde bunun e, çok ciddi önlemler almak, bütün hayat tarzını değiştirmek örneğin sadece çok ayrıştırmak gibi bir spektrumda ilerlemesi aslında büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Bu kafa karışıklığı da insanı çok yoruyor. Bunu belki de 2-3 programda daha konuşmuş olur. O yüzden buraya genel olarak yine toplum temelli bir çalışmada, daha sürdürülebilir davranışlara yöneltmek. Yani hadi bütün sere gazını kullanmayı bırakalım, her şeyi reddedelim e, ve bütün bunlara dikkat edelim dense daha hayata adapte edilebilen e, ve daha her şeyin önemli olduğu yani yapılan bir adımın bile, ayrıştırılan bir çöpün bile önemli olduğu ve ee, bu anlamda bir şey ifade ettiğini e, gösteren e, bir medya çalışması belki kullanılabilir. Ki aslında şu an bir kısmı da öyle. E, ama bir yandan şöyle de bir gerçek var ki, ya işte spektrum derken bundan bahsediyoruz. E, asıl bu fosil yakıt endüstrisinin e, durmasının bir gerçek çözüm e, olabileceğini ve e, bir yandan da Yavaş yavaş insanların bunu duyulma talep etme gücüne eriştirmekle ilgili. Yani çünkü şöyle bir çelişki doğuyor bu kez de. Benim bu yaptığım şey aslında hiçbir işe yaramıyor. Bu da önemli olan bu büyük endüstrilerin durması. Yani bu çelişkiyi yaşatmamak da önemli. Bu da iklim değişikliğini inkar etmemek rol sürdürülebilir davranışları devam ettirmek için. E, o yüzden o noktaya kadar da güçlendirmek e, oranın altyapısını oluşturmak, e, insanları aktivizme e, yönlendirmek e, topluluk ve halklara e, da içim değişikliği imtiharıyla mücadelede bence önemli. Onun dışında bu haftalık başka söyleyeceğim şey yok. E, Belki bir kapatmadan şundan da e, bahsedebilirim. Bu konuyla ilgili e, çalışma yaparken, araştırmalar yaparken şöyle ilginç bir bilgiyle e, karşılaştım. aklıma geldi onu paylaşmak istiyorum. E, i̇nsanlar aslında, e, iklim değişikliği değişikliğiyle ilgili e, algılarını belirleyen şey, tamamen sayılar ve grafikler değil. Çoğunlukla bunu gözardı etme e, eğiliminde yani bize fazlasıyla anlamsız geliyor sayılar, yüzdeler, grafikler e, programa çıkıp infografik şeyler verilen üzerinden anlatan analizler aslında e, çok da bir değişiklik yaratmıyor iklim değişikliği e, algısı üzerinde daha çok o, deneyim, o deneyimle yüzleşmek e, orada iklim değişikliğini anlamak iklim değişikliğiyle yüzleşmek ve bunu kabul etmekle ilgili. O yüzden belki bu iklim değişikliği farkındalığı çalışmaları da sayılardan ve grafiklerden birazcık çıkarsa o da iklim değişikliğini inkar etme mücadelesinde faydalı olabilir. Evet, umarım anlaşılır bir program olmuştur. Ben de birazcık daha aldım. Karışık da bir konuydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, önerileriniz için ben gezegende aramızdakiler ettiğinmail.com adresine mail atabilirim. 14 gün sonra görüşmek üzere.